Bismillahirrahmanirrahim. Şey'ün fil arzi ve la fis sema ve huve semirul alim. Değerli kardeşlerim, bu akşamki konumuz İslam'ın temizliğe verdiği önem. Taharet konusu, istibra ve istinca konusu ve ardından vakit kalırsa namaz konusu olacak inşallah değerli kardeşlerim İslam dini temizlik dinidir peygamberimiz birçok hadisi şerifinde insanları temiz olmaya davet etmektedir yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde temizliği övmekte temizliği emretmektedir. Her namaza kalkışınızda, namaza kalkışınızda abdestiniz yoksa, abdest alın manasındaki emir, ibadet öncesinde Müslümanın temizlenmesi gerektiğine işaret eden önemli bir ayeti kerimedir yine her namaza gittiğinizde ziynetlerinizi elbiselerinizi temiz ve güzel elbiselerinizi giyinin manasındaki ayeti kerimede İslam'ın temizliğe güzel temiz giyinmeye verdiği önemi göstermektedir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tahur şatrü'l iman buyuruyor. Hadis her ne kadar sıhhat derecesinde zayıflık da olsa taharet, taharetlenmek imanın yarısıdır buyurulmakta ve bu şekilde Müslümanın temizliği ile imanı arasında doğrudan bir ilişki ve orantı olduğunu ifade etmektedir. Hanım kardeşlerimizden müsaadeleri olursa bazıımızı engelleyecek şekilde bazıımızı engelleyecek şekilde çok büyük bir gürültü var mahfilde. Hanım kardeşlerimizden ricamız Hanım kardeşlerimizden rıcamız Camide Sohbet yapmamaları Camide Verilen dersleri Dinlemeleri Cami adabına Uymaları Cami bir çarşı pazar Sokak değildir Değerli kadın kardeşlerim Cami Allah'ın evidir Allah'ın evinde Allah zikredilir Cami Dedikodu yapılacak yer değildir. Lütfen sohbetimizi erteleyelim. Namaz sonrası dışarıda konuşmanız gereken şeyleri konuşursunuz. Anlıyorum, dışı, tabi koluyla, kolu komşuyla orada camide buluşuyorsunuz. Derken hal hatır yapmak istiyorsunuz. Siz de anlıyorum. Fakat caminin adabında böyle bir şey yok selam verirsin oradaki kadın cemaate oturursun iki kat istersen tahiyyetül meşgid kılarsın ardından bazı varsa bazı dinlersin Kur'an-ı Kerim okunuyorsa Kur'an-ı Kerim'i dinlersin bundan hiçbiri yoksa açar kendini okursun hiç de bir şey bilmiyorsan Allah'ı edersin tesbih edersin caminin adabı budur camide konuşmak çok ayıptır evet evet Lütfen bizleri duyun ve e, dediklerimizi dikkate alın değerli kardeşlerim. Allah cümlenizden razı olsun. Allah bu ibadetlerinizi, sükunetinizi, sabrınızı boşa çıkarmasın. Hiç unutmayın ki cami içerisindeki gürültü buradaki hatibin dikkatini dağıtmakta ve hatibin konuşmasını olumsuz şekilde etkilemektedir. Bunun da farkında olalım. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Et-tahuru iman. Taharet imanın yarısıdır. Buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Allahu Teala Ya eyyühel mudessir. Ey örtüsüne dönüp yatan Allah'ın elçisi ey Muhammed. Kum feendir. Halk insanları uyar. İnsanları davet et. İnsanları Hakk'a davet et. Vethiyâbeke fetahhir. <gülüyor> Elbisene gelince onu da çok temiz tut. İnsanları uyarırken, insanları İslam'a davet ederken, üstün başın tertemiz olsun, elbisen tertemiz olsun. Bu ayet-i kerimede de Müslümanın Üstünün başının elbisesinin Temiz olması Gerektiği ifade ediliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Saçı dağınık olan bir sahabesini gördüğünde Bir tarak verin de saçını tarasın Böyle pecmürde olmasın diye Sahabelerine Davette bulunmuş tavsiyede bulunmuştu. Düzenli olmak Tertipli olmak Temiz olmak Müslümanlığın şuarındandır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hübbe veli min dünyakum Felâfe Sizin dünyanızdan Bana üç şey sevdirildi. Bu üç şey nedir değerli kardeşlerim? Peygamberimizin sevdiğini Söylediği üç şey Dünyadan kendisine sevdirilen Üç şey nedir? Abdayıb güzel koku güzel koku sürünme ve emra'a saliha ve emra'atun saliha saliha hanım saliha hanım Allah'a itaat eden Allah'ın emirlerine uyan edepli namuslu itaatkar nezih iffetli kadın hanım ve <gülüyor> cu'let Kurra te'ini as -salâ. Namaz ise gözümün nuru kılındı diyor. Öyleyse peygamberimize üç, üç şey sevdirilmiştir. Dünyadan. Güzel koku. salih eş. Ve namaz. Namaz gözümün nuru kılındı. Namaz benim gözümün nurudur. Gözümün nuru kadar önemlidir. Mesajını Peygamberimiz vermektedir. Değerli kardeşlerim. Burada da anlıyoruz ki yine güzel koku sürünmek sünnettir. Dinimizin bir tavsiyesidir. Ancak kadınların sokağa çıkarken çarşıya çıkarken duyulacak erkekler tarafından hissedilecek bir koku sürmeleri caiz değildir. Neden? Neden? Çünkü güzel koku insanları celbeder. insanların dikkatini celbeder. İnsanların iltifatını, yönelişini, bakışını, gözünü güzel kokunun geldiği tarafa doğru yönlenmesine sebep olur. Bu da kadınların göz bakışlarıyla incinmesine sebep olur belki gözle haram işlemeye sebep olacağından dolayı kadınlar dışarı çıkarken erkekler tarafından fark edilecek duyulacak kokular sürünmemelidirler. Yine kadınlar dışarı çıkar iken makyaj Yapmamalıdırlar. Bütün bunlar erkeklerin dikkatini celbedeceğinden dolayı caiz değildir, haramdır. Allah'ı isteyen hanım kardeşlerimiz, peygamberimizi seven hanım kardeşlerimiz, cenneti arzulayan hanım kardeşlerimiz Allah'ın ve Resulünün koymuş olduğu bu ölçülere uymak zorundadırlar. Çünkü öyle hadisler var ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "Ey مَمْرَأَةٍ تَعَطَّرَت Bir kadın ki, güzel koku sürünür, fümme خَرَجَتْ ile سُوقِهَ Daha sonra çarşıya gider, لِيْتَجِدُ لِيَجِدُ اَرْرِجَلُ rihaha mana olarak söylüyorum hadisi şerifi فَهِيَّ زَانِيَ bir kadın güzel koku sürünüp de çarşıya çıkarsa erkekler de onun o güzel kokusunu koklar, hisseder algılar ise o kadın zina etmiş gibidir. Hadis-i Şerif Peygamberimiz böyle buyuruyor. Ama bugün baktığımız zaman elbette giyim kuşam temiz olacak güzel olacak ama bu giyim kuşam özellikle kadınlar cihetinden bakıldığında dikkat çekmeyen kıyafetler seçilmelidir. Dikkat çekmeyen renkler seçilmelidir. Bol olmalıdır. Şeffaf olmamalıdır. Dar olmamalıdır. Vücut hatlarını belli etmemelidir. Bugün maalesef bugün maalesef bakıyoruz kızımız başını örtmüş ama kot pantolon giymiş bu caiz değil bu tesettür değil bu kapanmak değil bu açıklıktır saçıklıktır daha önce bu hadisi burada tekrar söyleyeceğim daha önce söylemiştim bu hadiste tekrar söyleyeyim kadın kardeşlerimiz hanım kardeşlerimiz lütfen çok dikkatli dinleyin bu hadisler sizleri ilgilendiriyor çok yakından ilgilendiriyor. Bu hadisleri bilmezseniz önlem almazsınız. Önlem almazsanız kendinizi tehlikeye atarsınız. Yazık olur. Evet. Özellikle hanım kardeşlerim. Bu hadisi iyi dinleyin. Daha önce bu kürsüden bu hadisi söyledim. Ama tekrar söylemekte fayda var. Evet. Biz buradan söylemeye çalışıyoruz ama ben oradan yukarıdan bazı kadınlar var sesleri bana geliyor lütfen dinleyin hanım kardeşlerim lütfen susalım lütfen dinleyelim Allah'ın evinde konuşmayalım bu adapları öğrenelim hocalarımızın dediklerini yapalım Allah'ın evindesiniz Allah'ın kelamını dinliyorsunuz Allah'ın Kur'an'ı size açıklanıyor Peygamberimizin sünneti hadisleri size açıklanıyor lütfen dinleyin dinleyemeyen kardeşlerimizi, kadın kardeşlerimizi orada akıllı hanım kardeşlerimiz var onları uyarsınlar evet değerli kardeşlerim bu hadisi tekrar söylüyorum bu hadis tabi önemli bir hadis bakınız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Sunfeni, mana olarak söyleyeceğim hadisin metni önümde yok Sınfâni min ümmetî lem arahûme Ümmetimden iki sınıf insan var ki ben bunlara rastlayamadım. Bunlar benim zamanımda ortaya çıkmadılar. Bunlar daha sonra ortaya çıkacaklar. Sınfun ricalun ricalun يَظِرِبُونَ النَّاسِ بِاَذْنَا بِالْبَقَرِ mana olarak söylüyorum İnsanlara kamçılarla işkence yapan erkekler insanlara kamçı vurmak suretiyle işkence yapan eziyet yapan erkekler ve nisa ve kadınlar ki ma ilatun kasiyatun ariyat giyinip oldukları halde açıktırlar giyinip oldukları halde açıktırlar manası ne bunların örtüleri dar, şeffaf kısa bu bahisten ne düşünürseniz üzerlerinde elbise var, haram yerlerini örtmüyor. Üzerlerinde elbise var, haram bölgelerin tamamen örtülmesini sağlamıyor, hatları belli ediyor. Kâsiyâtun âriyât Bunlar giyinip oldukları halde açıktırlar. Mâ ilâtun mumilât Yine bunlar yolda yürürken iffetli, namuslu yürümezler. Yolda yürürken iffetli ve namuslu yürümezler. Konuşurken laflarını, sözlerini, seslerini dikkat çekici bir hale sokarlar. İnceltirler. Lem. Len, "Kendimiz cennete giremeyeceğiz." Bunlar cennete giremeyecekler diyor. Bu iki sınıf. Bunlar cennete giremeyecekler. Ve la Onlar cennetin kokusunu dahi alamayacaklar. Fe inna raihataha tati min masafati keda ve Halbuki cennetin kokusu çok uzak mesafelerden duyulur. Değerli kardeşlerim Çok dikkatli olmamız lazım. Yani cennete girmek Hepimizin muradıdır. Allah'ın rızasını kazanmak hepimizin muradıdır. Ancak Dikkatli olmak lazım. Nefse uymamak lazım. Şehvete uymamak lazım. Şeytanın dediğini yapmamak lazım. Bu işler olmaz. Bu şekilde. Yani iki karpuz bu koltukta gitmez. Hem şeytana razı et hem Allah'a razı et. Mümkün değil. İki taraftan bir taraf olacak. Allah'ı razı etmek istiyorsak şeytan küsecek. Şeytan darılacak. Bizden uzaklaşacak değerli kardeşlerim. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir husus daha söyleyelim. Ondan sonra sohbetimizi tamamlayalım değerli kardeşlerim. Bugün Namaz konusunda çok büyük eksiklerimiz var. Bu namaz mevzu, mevzuna bir sohbetimizi bir dersimizi ayırmayı düşünüyorum ileriki günlerde. Ama bir hadis iki hadis söyleyerek bitireceğim. Değerli kardeşlerim namaz mevzuu dinimizde çok önemlidir. Namazın kılınması çok önemlidir. Erkeklerin cemaate iştirak etmeleri çok önemlidir. Bunlarla ilgili hadisler inşallah okuyacağız. Önümüzdeki derslerde bir tanesini buna ayıracağız. Bir hadis söyleyerek sohbetimi bitiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnne beynel raculi vel kufri ve şirki terkussalati ve men terakeha ve kat kefer kişi ile şirk ve küfür arasında namaz vardır. Namaz engeldir. Kişinin şirke küfre düşmesine namaz engeldir. Kim bu engeli kaldırırsa küfre düşer. Kim namazı terk ederse küfre düşer diyor Peygamberimiz buyuruyor. Evet. Yani namazını terk eden insan belli bir süre sonra dinden uzaklaşa uzaklaşa küfre düşebilir. Bunu lütfen iyi anlayalım, iyi algılayalım. Burada ülemanın ekseriyetine göre namaz, tembellikten dolayı namazını terk eden bir kişi Müslümanlıktan çıkmaz dışarı. Müslümandır. Tembellikten dolayı terk ederse Müslümandır. Ülemanın ekseriyetine göre bu budur. Cevabı budur. Bazı ülema der ki İslam dairesinden çıkar der. Ama ülemamızın çoğu cumhur ülema, ekseri ülema hayır dinden çıkmaz. Bu bir amelin terkidir. Amelin terki o ameli inkar etmedikçe kişiyi İslam dairesinden çıkarmaz. Der ki bu görüş daha sağlam daha sağlam bir görüştür. Daha sağlam bir görüştür. Üleman ekseriyete bunu söyler. Ama diğer kişilerin bu sözlerini de kulağımızın bir kenarında dursun. Tamamen atmayalım. Yani burada bir tehlike var. Bunu hissedelim. O yüzden namazlarımızı terk etmeyelim. Şu Ramazan ayında namaz konusunda eksiği olan kardeşlerimiz lütfen. Şu Ramazan ayında bu namaza gereken önemi verelim. Ramazan sonrasında da namazlarımızı terk etmeyelim. Bazı kardeşlerimiz oruç tutar namazını terk eden. Çok yanlıştır. Çok yanlıştır. Oruç, oruç efendim tutarken bazıları namazını kılar oruç bittikten sonra terk eder. Bu da çok yanlış. Namazımız Allah'ın bize farzıdır. Çok önemli bir farzıdır. Bak camiden çıkarken orada bir hadis-i şerif var. Hepiniz onu okuyorsunuz. Diyor hadiste kişi kıyamet günü, mahşer günü, hesap günü diyor ki ilk önce namazından hesaba çekilir. Namazı tam çıkarsa Allah onun diğer taksiratını affetme yoluna gider. Onu cennete sokmak için gayret sarf eder. Namazı eksik çıkarsa der ki ölçün artılarını eksilerini neyse o ben torpil yapmıyorum der. Ama namaz kılana ahirette torpil var. Allah'ın torpili var. O yüzden buna azami dikkat edelim değerli müminler. Wa <gülüyor> rabbil sallallahu ala Muhammed ve ala ve Fatih